ve hayrül hadi hadi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umur muhdesatuhâ ve kul muhdesetin bid'ah ve kul bid'atin dalalah ve kul dalaletin Evet, İmam Ennebebi Abu Zekeriya Yahya rahimeullah'ın Riyadus Salihin adlı eserini hadis derlemesini okumaya, içindeki hadisleri anlamaya devam ediyoruz en son kalmış olduğumuz bab. gadbi izen teheket hurumatü'ş <gülüyor> şer'i ve'l intisaru li dinillah Allah'ın haramları çiğnendiğinde Allahu Teala'nın haramları işlendiğinde öfkelenmenin, gazap etmenin bahsi ve Allah'ın dinine yardım etmenin bahsi yani gadap öfkener de olacak deminden de söylediğimiz gibi Allah'ın dini ne yapıldığı zaman, çiğnendiği zaman adam Gelmiş senin evine tamam mı? veyahut da iş yerine. Sen orada hakim sensin. Orada aleyküm selam olay, alay, yönetici sensin. Adam gelmiş müzik dinliyor, sesini açmış. Gelmiş ee, haram olan şeyler konuşuyor ve sen de onlara bakıp seyredip dinliyorsun. Burada senin karşında Allahu Teala'nın dini ne yapıyor şu anda? Haramları çiğneniyor değil mi? Haramları işleniyor. Ve senin orada ona karşına yapman lazım bir tepki vermen lazım. Tepki vermiyorsan, diyorsan ki ya yumuşak huylu olmak lazım. İşte e, hikmetli olmak lazım. Evet hikmetli olmak lazım ama yani hikmet zaten ne demek? Her şeyi yerli yerinde yapmak demek. Adam evine gelmiş pıfur pıfur karşında sigara içiyor. Seninle konuşuyor. Ya hoca ya işte falan filan. Buna izin vermeyeceksin. Bu. Mümkün değil yani. Allah-u Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Kim Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeyleri tazim ederse. Yani haram onun için çok büyük bir şey. Bu da imanla alakalı bir şey. Takva ile alakalı, kalple alakalı bir şey. Yani bakıyorsun ki haramlar hani tabiri caizse haram adamı acıtıyor. Belli bir süre sonra öyle bir hale geliyor ki haram değil, helalleri, yani ibadetleri kaçırmak, yani farzı değil de sünneti kaçırmak bu süre adamı rahatsız etmeye başlar. Yani i̇lk mertebe haramı kaçırdığı zaman, haramı işlediği zaman, pardon, ne yapıyor? Rahatsız ediyor onu. Ama kimileri var ki haram onu rahatsız etmiyor. Yani haramın içinde, Haramla birlikte yaşıyor. Haramla bir, haram ortamda teneffüs ediyor. Orada soluyor. Bakıyorsun ki şey olmuş. Yani şeyini kaybetmiş. Şuurunu kaybetmiş. Benliğini kaybetmiş. Bir rahatsızlık yok. Ama takva olan nedir arkadaşlar? Takva olan. Allah-u Teala'nın da dediği gibi. Ve men yu'azdim hurumâtilâhi hayrun enda rabbihî. Hayrun lehu enda rabbihî. Kim Allah'ın haram kıldığı şeyleri büyük görürse haram, ya olur mu? Tepkisine bakıyorsun böyle gayri ihtiyari ne yapmış oluyor böyle? Kendini kaybetmiş oluyor. Titriyor. Allah-u Teala diyor ki işte bu onun için hayırlı olandır. Allah katında da hayırlı olan budur. Yine başka bir hayatta Allah-u Teala buyuruyor ki İntansurullaha yansurkum. Allah'a Allah'ın neyine yardım ederseniz, dinine yardım edersiniz. Allah da size ne haber? Yardım eder. Evet ilk hadis Mes'ud, Masood ibn Amr El-Bedri, radıyallahu anh, adam Peygamber "Bir adam Peygamber a.s. vesselam'a geliyor. Kal, diyor ki, bu adam sabah namazına geç gidiyorum, çünkü falanca sürekli geliyor. "Bir adam Peygamber a.s. adam فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَضِبَ ف۪ي مَوْعِذَةٍ قَدْ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ Aleyhissalatü vesselam bunu duyunca, o imamın namazı çokça uzattığını duyunca ve gelip de birisinin buna şikayet ettiğini duyunca aleyhissalatü vesselam öfkeleniyor, kızıyor. Hem de çok kızıyor aleyhissalatü vesselam. Aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü. Diyor ki, Ebu Mesut Okba İbni Amr El-Bedri radiyallahu anh Resulullah ve diyor bugünkü kadar kızdığını daha görmedim. Öfkeleniyor Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Çünkü birisi Allah'ın dininde hırslı olay derken birilerini Allah'ın dininden ne yapıyor? Soğutuyor. Bu da çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani sen bazen görüyoruz, adam Allah'ın dinini davet edeyim derken, belki hırsından ne yapıyor? Adamı Allah'ın dininden soğutuyor, Allah'ın dininden kaçırıyor. Yani Allah'a davetin, İslam dinine davetin neleri var? Evleviyatı var. Öncelikleri var. Değil mi? Çok önemli bir husus. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّر۪ينَ Ey insanlar! Sizin içinizde Allah'ın dininden nefret ettiren, Allah'ın dininden uzaklaştıran insanlar var. Yani namazını çok uzun tutan imama söylüyor bu Aleyhisselatü Vesselam. فَا اَيُّكُمْ اَمَّا النَّاسَ فَالْيُوْجِزِ Kim imamlık yapıyorsa sizden İnsanlar imam olduysa ne yapsın? Fel yüciz. Arkasındakileri düşünerek namaz kıldırsın. Yani kimleri var? İbni Hüseyin'in rahimahullah diyor ki. Kimleri var diyor? Mufret. kimileri var? Mufarret. Kimleri var? Namaza bir duruyor. Arkasındakileri unutuyor. Tabii Türkiye'de böyle bir imam görmedim şu ana kadar da. <gülüyor> İki yani. Suriye'de var, Suudi Suriye Arabistan'da var. Adam bir başlıyor. Bakmışsın 5 saat, 6 şey beş sayfa, 6 sayfa ilk rekatta Kur'an okuyor. Bir gün bir arkadaşımızla niye gitmiştik? Bir anımızı anlatalım size. Çölün ortasında sımsıcak güneş kafamıza vuruyor Ben Öğlen namazında bir durduk. Yani zannedesem yarım saat ya da 45 dakika kıldık yani. Yani bir öğlen namazı tabii yani o doğru bir şey değil. Güneşin altındasın. Yaktı bizi yani. Ondan sonra bir ona tabii ki verince dedi ya Aleyhissalatu vesselam'ın namazına bakın dedi. Sahabe diyor ya ezan okunurdu. Peygamberimiz namaza başladı. Bizlerden birisi giderdi. Baki'nin orada ihtiyacını giderirdi. Abdestini alırdı. Geri dönerdi. Peygamber Aleyhisselam hala rekatta bulurdu. Tamam mı? Ölçü ne? Peygamber Aleyhisselamın koyduğu ölçü. Yani biliyorsunuz Muaz'a ibn namaz uzatınca. Öyle yapmayı Muaz diyor. Okuyacaksan ve semay ve tarık gibi yani bir sayfaya yakın oku diyor. Yani çok uzun okuma. 3-5 yani sayfa, 10 sayfa okuma. Okuyacaksan bir sayfa oku. Ama bizimkilerin yaptığı gibi inna atayna kul vallahu sabah akşam öyle ikindi o da değil. O da ne oluyor? Birisi ifrat oluyor, birisi tefrit oluyor. Aleyhisselatü diyor ki sizlerden kimce imamlık yaparsa ne yapsın? Fel yüciz. Namazını kısaltsın. O da, namazdaki kısaltma da ne? Ee, sünnete göre kısaltma. Tabi cehalet çok e, maalesef yani cahil insanlara bir şeyler atmak çok zor. Geçen birisiyle konuşuyorum. Bu konu gelmişti, böyle imamlıkla alakalı, işte şeyle alakalı. Namazda yani krahatın kendi başına kılıyorsan, nafile namaz kılıyorsan, biraz uzun okumanla alakalı. Şöyle en azından bir Müslümanın iki sayfa, üç sayfa, beş sayfa Kur'an bilip de namazında, gece namazında kalkıp nafile namazlarında böyle bir şey okuması. Hocam dedi, öyle olur mu dedi ya. Biz dedi niye namaz suresi namaz suresi diyoruz, bak hepsi kısa dedi. Namazda okunsun değil, <gülüyor> okunması için değil mi dedi? Bu adama hiçbir şey anlatamaz yani. Değil mi? Yani namaz sureleri zani bir Kur'an-ı Kerim'in o sureleri tamamen artık ne? Namazda okunacak sureler. Onun dışında yani orası bizi ne yapmaz. İlgilendirmez. Bizi ilgilendiren taraf burası gibi. Fe min vera'ihil Zira imamın arkasında namaza durduğunuz zaman kim var? Yaşlı var. Küçük var ve ihtiyaç sahibi insan var, değil mi? Şimdi adam dükkanını kapatmış gelmiş camiye. Sen ne yapıyorsun? Namazını 45 dakika kılıyorsun. Tabii bu da ne olmaz, olmaz. Tabi buradaki hadisin şeyini arkadaşlar, ee, başlıkla alakalı, babla alakalı ilgisini. Aleyhisselatü vesselam Allah'ın dininde yanlış bir şey yapıldığını görünce ne yapıyor hemen? Kızıyor, öfkeleniyor. Aleyhisselatü vesselam. Ne diyor bu olaya şahit olan sahabe? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı böyle kızarken görmemiştim diyor. Ama aynı peygambere bakıyorsunuz aleyhissalatü vesselam. Enes ne diyor radıyallahu anh? On sene peygamberin yanında hizmet ettim. Bana yaptığım şeyi neden yaptın? Yapmadığım şeyi de neden yapmadın diye sormadı. Diyor esnesi. Değil mi? Yani dünyevi şeylerde esnek, gevşek bu manada. Yani daha leyyin, yumuşak, günün tabiriyle larç, esnek değil mi? Niye? Nereden anlıyorsun? Aleyhisselatü Vesselam ne diyor Ayşe radıyallahu anh? Hafsa diyor yemek gönderdi bir tabakta. Diğer hanımı peygamberin diğer bir tabakta yemek gönderiyor. Öbür hanımın evinde. Peygamber de evinde yani radıyallahu anh. Ayşe radıyallahu anh ha, tabağı alıyor. Ne yapıyor? Vuruyor tabağı. Peygamberin gözünün önünde. Ne oldu? Yemek taba yemek yere döküldü. Tabakta kırıldı diyor. Şimdi... Buradaki hareket nasıl bir hareket? Dünyevi bir hareket. yani. Yapılan bir tepki var. Kadının kıskançlığı gelmiş o arada o esnada. Kıskançlığı tutmuş. Gelen tabağı alıyor vuruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam az önce kızan deminden gördünüz. İşte birçok olaylarda Tevhid'le alakalı Huneyn'e gidiyorlar. Ağaç görüyorlar. Müşriklerin ağacı var. silahlarını astıkları. Bize de diyorlar Zatu Envat bir ağaç yap ey Allah'ın Resulü. Biz de silahlarımızı o ağaca asalım. O gibi. Çünkü müşriklerin o ağaçtan umdukları bir umut var. O ağaca bir uğur bağlıyorlar. O ağaçtan bir beklentileri var. Bu yeni Müslüman olanlar da ne diyorlar? Biz de diyor yeni Müslüman olmuştuk. Baktık böyle hoşumuza gitti. Genelde nedir? E, i̇nsanlar böyle görerek etkilenirler. Bakıyor o falanca türbeye gidiyor, oraya bir şey bağlıyor, ip bağlıyor. Tamam mı? O da onun arkasından gidiyor, ip bağlıyor. Bakmışsın ki türbe böyle ne olmuş? Plastik poşetlerle dolmuş, iplerle dolmuş. Peygamber Aleyhisselam. Savaşa gidiyor. Savaşta adama ihtiyacı var. Ama o olayı hiç ertelemiyor, tehir etmiyor. Diyor ki, Allahu Ekber diyor. Subhanallah diyor. Allah tekbir ediyor. Diyor. Sizler diyor, öyle bir söz söylediniz ki, bu sözünüz aynı diyor, İsrailoğullarının Musa'ya, اَجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا Onların ilahları olduğu gibi bize de ilahlar yap. Sözüne benzemekte diyor. Aleyhisselam hemen tepkisini veriyor. Yani orada böyle, burada böyle. Bu iki yüzlülük mü? Hayır. Hayır. Karakter bozukluğumu Haşa. Hayır. Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın söz konusu, Allah'ın dini olunca orada şey yok, hareket yok orada. Taviz yok. Orada Allah'ın وَمَنْ يُعَزْدِمْ حُرُمَاتِ olayına gidiyoruz. Ama tabak gelmiş, öbür hanımı tabağı göndermiş, bu da almış Ayşe Radiyallahu anh'a duvara vurmuş. Ne diyor Ayşe Radiyallahu anh? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, aldı, tabağı topladı. İçindeki yemeği de topladı. Dedi ki diyor, annenizi şey ananıza ne yaptı? Kıskançlık ağır bastı. Çekiliyor kenara Aleyhisselatü Vesselam. İşte Aleyhisselatü Vesselam e, dini konularda da dini konularda da bazen en iyi olanı ne yapabiliyor? Maslahat icabı terk edebiliyor. Eğer ortada bir meşakkat olacaksa, ortada bir fitne olacaksa. Mesela Aleyhisselatü Vesselam e, Kabe'yi Mekke'yi ettikten sonra Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine inşa etmek istiyor. Ne diyor Ayşe radiyallahu anh'a? Eğer diyor senin kavmin yeni Müslüman olmuş bir kavim olmasaydı ne yapardım? Kabe'nin diyor iki tane kapısını yapardım. Onları aşağı indirirdim bir de kapıları. Buradan giren öbür taraftan ne yapardı? Çıkardı diyor. Ama diyor fitneden ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Korktuğu için bırakıyor. Yani Allah'ın evini Allah'ın istediği, murad ettiği şekilde, İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiği şekilde yapmak elbette daha hayırlı olan, daha güzel olan, istenilen bir şey. Ama fitne olmasın diye Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bunu terk ediyor. Aynı şekilde yolculuğa çıkıyor Aleyhisselatü Vesselam. Oruç tutmayı ne yapıyor? Terk ediyor. Meşakkat olmaması için ashabı. Bu yani kaideleri, bu kuralları Aleyhisselatü Vesselam'dan, sünnetinden ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. İkinci hadis... Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fî seferin aleyhissalatü vesselam bir seferden bir yolculuktan geldi ve kad setertu sehveten li li kiramin fîhi temâfil. diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a evin diyor sofasını evin sofasına neyi oluyor arkadaşlar sofa sofa hol evin diyor holünü yani tam böyle girişini bir örtüyle süslemiş kadın her zaman kadın. Tamam. Bir qiramin فيه tmasıl, bir perdeyle. Üstünde neler var? Heykeller var. Yani şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde düşünün kadın almış, süs örtmüş suretler var. Felem maraahu <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Aişe bir giriyor içeri, bir bakıyor evinde böyle bir şey var. Diyor ki, "Aişe <gülüyor> hatekahu." Alıyor, yırtıyor Aleyhisselatü hatun. وَتَلَوَّنَا وَجْهُهُ Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün rengi atıyor. Kızarıyor yüzü. وَقَالَ يَا عَائِشَةً Diyor ki, ey Aişe اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ القيامة الذين يضاهون بخلق الله. Kıyamet günü insanların diyor azaba, en şiddetli olan azaba maruz kalacak olanları kimlerdir? Allah'ın yarattığı halkına, mahlukatına benzer şeyleri yapmaya çalışanlardır. Yırtıyor atıyor aleyhissalatü yani vesselam. Adam almış mesela alışveriş merkezinde şimdi ne yapıyor? Kalemle resim yapıyor. Veya da şeyle yontarak heykeller yapıyor. E maalesef bugün birçok insanın evinde ne var? Bu heykeller var. Bırakın artık resimleri geçtik. Allah affeylesin. Heykeller var artık Müslümanların evinde. Özellikle bu düğün merasimleriyle, davetiyeleriyle alakalı olarak insanların evine giriyor bu şeyler. İşte bebek resmi. Ondan sonra biliyim, farklı farklı şeyler, resimler, suretler. Adam televizyonunun önüne koymuş. Televizyonunun önüne yahut da vitrininin önüne koymuş şeyi sureti süs olarak evinde buduruyor. Ve evin reisi de Şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrını görüyorsunuz. Artık sen evin reissin. Evinde senin sözün geçmiyorsa sana demiyoruz gidip komşunun evine onun evindeki al televizyonu kapat resimleri çıkar. Hayır sen kendi evindesin. Selam. Selam. Sen kendi evindesin ve görmüş olduğun münkeri ne yapmak zorundasın? İzale etmek zorundasın, kaldırmak zorundasın. Böyle bir sorumluluğun var senin evin içinde. Böyle bir görevin var. Bakın Aleyhisselatü Vesselam evine giriyor. Ayşe Radiyallahu Anh'ın evinde bir suretin olduğu perde var. Kadıncağız evine koymuş. Aleyhisselatü Vesselam uzaktan gelmiş, seferden gelmiş. Hani demiyor ya şimdi uzaktan geldik, birbirimizi özledik. Hemen arıza çıkarmayalım, şöyle bir oturalım eve girelim, nefeslenelim demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Alıyor, perdeyi ne yapıyor? Ortadan, o resimlerini ortadan kaldırıyor. Niye? Çünkü oradana var bir münker var. O münker için Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada öfkesini, gazabını ne yapıyor? Gösteriyor. Evet. Diğer bir hadis. Yine Ayşe radıyallahu Anh'a rivayet ediyor. Diyor ki اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْعَةِ الْمَخْزُومِيَّ اَلَّتِي سَرَقَتْ Makzum kabilesinden bir kadın hırsızlık yapıyor. Hırsızlığının karşılığında da ne var? El kesilecek. El kesilecek. Yani Allah-u Teala'nın dini gerçekten hikmetlerle dolu. Biliyorsunuz elin diyeti yaklaşık olarak kaç deve zannedersem 100 deveye yakın herhalde. Ya hatta 10 deveye yakın. Ya, pahalı bir şey. Birisinin elini sakatlarsanız eğer yanlışlıkla veya <gülüyor> bilerek kasten gittiniz sakatladınız. Ne ödeyeceksiniz bu ele? Diyet öde ödeyeceksiniz. İyi de bir değeri var. Ama bu elle hırsızlık yaptığınız zaman hırsızlık yaptığınız şeyin ölçüsü ne? Rubu' dinar. Dinarın dörtte biri. Yani dörtte bir dinarı çaldığınız zaman o da ufuk, ufak bir miktar, çok büyük miktar değil. Bu el gidiyor. Ya yani Bu el kimi zaman çok değersiz, kimi zaman çok değerli. Yani Allah'ın dinini çiğnediğin zaman, haram işlediğin zaman hiçbir değeri yok. Ama Allah'ın dinini yaşıyorsan Aynı sakal gibi. Bazı göre gittim berbere. Adam yanlışlıkla sakalını kesti. Hanbelli mezhebine göre adam diyor tam diyet ödemek zorunda. Çünkü diyor, senin diyor bütün adamlığını götürdü. Bu da böyle. Kol da böyle. Bu kadının da eli kesilecek. Kureyş'te tabi Araplarda kabilecilik hala var biliyorsunuz. yani Böyle bir kabilecilik derken o kabileden birisi diyelim bir yardıma muhtaç olsun. Hemen kabile ne yapıyor? Toplanıyor. Bakmışsın ki adamlar Yakın akrabasıymış gibi yardım ediyorlar. Eğer hapse düşecekse onu çıkarmak için ne yapıyor Söz birliği ediyorlar. Tabi kureyşler diyorlar ki yani ne yapalım? Kimi gönderelim Peygamber aleyhissalatü vesselam'a? Kim konuşsun bu kadın hakkında da bu kadını ne yapalım? Kolunu kestirmeyelim. Sonra karar veriyorlar. Diyorlar ki Usameh İbn-i Zeyd. Usameh konuşsun. Zeyd'in oğlu Usameh konuşsun. Aleyhissalatü ancak bu konuda konuşmaya cesaret edecek olan odur. Tabi geliyor Usame bin Zeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve ile konuşuyor. Aleyhisselam Usame'ye diyor ki eteş fau fi haddin min hududillah. Yani Allah'ın haddi olan, cezası olan, artık ceza yazılmış bir konuda gelip de aracım olmak istiyorsun. Yani Aleyhisselam tepki veriyor ona. Yani böyle bir şeye nasıl cesaret edebiliriz? Allah'ın dininde adam kayırmayı mı? Benden istiyorsun. Sonra قام فخطب ثم قال: "أليست تسلم هم من قام؟ irade ediyor. İnsanlara vaaz, nasihatte bulunuyor. Diyor ki: "İnname ehleke men qablakum enhum kanu izâ saraqa fihim eş-şerîf terakûh ve izâ saraqa fihim ed-dâîf ukâmu had Binte Muhammedin serakat le kata'tu yedeha. Aleyhisselatü kalkıp diyor ki sizden önceki toplulukları, kavimleri helak eden şey onların içinden eğer hırsızlık yapan şerefli, soylu, soplu bir insan ise ne yaparlardı, ne yaparlardı onu? Affederler, terk ederlerdi. Başka yollarda ne yapıyorlar? Hafifletilmiş cezalarla işi geçiştiriyorlar. Ama diyor hırsızlık yapan kişi Zayıf, miskin, zavallı, gariban, fakir ise hemen ona ne yaparlar? Had cezasını uygular, uygularlar ve cezasını, okubetini, akıbetini verirlerdi. İşte diyor bu onların helak olmasının sebebidir. Diyor ki Aleyhissatu vesselam Allah'a yemin olsun ki veymullah yemindir, kasemdir. Allah'a yemin olsun ki kızım Fatıma hırsızlık yapsa ne yaparım? Onun kolunu Keserim diyor. Burada da görüyorsunuz aleyhissalatü vesselam bu hadiste, bir önceki hadise bab başlığıyla alakalı olarak, bölüm başlığıyla alakalı olarak aleyhissalatü vesselam ne için öfkeleniyor? Ne için tepki sergiliyor? Allah'ın dini yahut da haram kıldığı bir şey işlenme çalışıldığında aleyhissalatü vesselam orada nasıl görüyorsun? Dimdik. Hiç esneme yok. Yok diyor ya. Ama konu dünyevi bir konuysa zevkle alakalı, yemekle alakalı bir şeyse aleyhissalatü vesselam'ı insanların en güzel davrananı, en hoş davrananı, en nazik davrananı olarak görüyorsun. Bizler de buna örnek almalıyız. Allah'ın dini söz konusu olduğunda tepkimiz Allah'ın dini için olması gerekiyor. Evimizde özellikle. Çünkü bugün maalesef Müslümanlar özellikle Türkiye'deki Müslümanlar Evlerinde, evlerinin içinde, ortasında münkerler işlenirken, geçimli erkek olma adına, iyi insan olmak adına ne yapıyorlar? Kimi zaman hanımlarından, kimi zaman annelerinden, babalarından, kimi zaman çocuklarından gördükleri münkerlere sükut ediyorlar. Ve bir münker diğerini doğuruyor. Bir münker başka bir münkeri getiriyor. Ve maalesef Müslümanların evleri, ...münkerler cümbüşüne dönüyor. Bakıyorsun ki artık adam da belli bir süre sonra oturup... ...ailesiyle birlikte televizyon seyretmeye, film seyretmeye... ...başlıyor. Bakıyorsun ki... ...artık onun hayatı normal olmuş oluyor. Tabii, musibetler... ...işlemiş oldukları masiyetler onu hayırdan da alıkoyuyor. Yani her bir masiyet o adamın hayatında ne yapıyor? Başka bir masiyeti de doğuruyor. Adam günahların içine boğulup gidiyor. Maalesef. Evet. Diğer dördüncü hadis. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Enne'n-nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ra'a nuhameten fil kıble. Aleyhisselatü vesselam camide kıble tarafında ne görüyor? Bir balgam görüyor. فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ Aleyhisselatü Vesselam'a bu çok ağır geliyor. Hatta رُؤِيَّ فِي وَجْهِهِ Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnutsuzluğu, tepkisi yüzüne dahi yansıyor. فَقَامَ فَحَقَّهُ بِيَدِهِ Gidiyor Aleyhisselatü Vesselam balgamı ne yapıyor? Eliyle oradan kurumuş olan balgamı kazıyor. فَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ Sizlerden birisi namaza kalktığında, namaza durduğunda ne yapar? Rabbine seslenir. Değil mi? Biliyorsunuz meşhur hadis. allah Teala kutsal hadiste diyor? Ben diyor Fatiha'yı kulumla ne yaptım? İkiye böldüm diyor değil mi? Kulum elhamdülillah dediğinde kulum bana hamd etti der. Değil mi? Yani biz ne yapıyoruz? Rabbimize nida ediyoruz. Rabbimize sesleniyoruz ve ortadaki iyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyor. Bir tarafı kulumun, bir tarafı benim. Değil mi? İyyake na'budu Allah'ın ancak sana ibadet ederiz. Allah'a yöneltilen bir nida. İyyake nestaîn ancak senden yardım isteriz. Bu tarafı bu ayetin bu tarafı da Allah'tan istenilen ama kim için? Kendimiz için istenen bir şey. Kuluma diyor istediği nedir? İstediği verilecektir. Sizlerden birisi namaza durduğu zaman, namaza kalktığı zaman Rabbine nida eder, Rabbine münacat eder, بَيْنَ Rabbi ile konuşur. Ve Rabbahu rabbehu beynahu beynel kıble. Rabbi diyor, onunla kıblesi arasındadır. Fela yebzukanne ahadukum kibale'l kıble. Sizlerden birisi sakın kıble tarafına ne yapmasın? Tükürmesin. Ve lakin an yesarihi ev tahte kademi. Tüküreceksen nereye tükürsün? Namazda balgam geldi. Yani bu olabilir. Olabilir. Hele özellikle bu kış aylarında ne yapacaksın? Tabii şu anda kalkıp da sol tarafa tüküremezsin değil mi? Ya da ayağının altına da tüküremezsin. Çünkü yani hem insanların bu onu anlayamaması var hem de camideki koşullar uymaz yani. Ya cebinden çıkaracaksın, mendile tüküreceksin. Ya da ne yapacaksın? Elbisenin bir tarafını bu balgamı tükürü çıkaracaksın. Fırmakla taraf iyi ve Aleyhisselam alıyor elbisesinin kenarını sahabelere de gösteriyor nasıl yapacaklarını. Elbisesinin kenara tükürüyor. Şimdi bu hareketi yani bir bizim toplumumuz özellikle ne yapmaz kabullenmez. Çünkü niye onlara göre Peygamber eselam hijyen konusunda zirvede bir adam değil mi? Yani Kalkıp da, hele hele bırakın onun cebinden mendili çıkaracaksın da, namazda burnuna sileceksin ağzından. Tabi bu konuda çok da şey olmayacaksın, gevşek olmayacaksın. Bazıları var. Işte bazen görüyorsunuz Araplarda özellikle. Adam namazda oynuyor yani, her taraf oynuyor. Yani. Eli durmuyor yani. Bu da yanlış elbette ama öbür taraftan bu da yanlış. Yani ağzına balgam gelmiş, adam bakıyorsun böyle, balgamını yutmaya çalışıyor. Namazda şey cebinden çıkaracaksın bir mendile ne yapabilirsin bunu? Çıkartabilirsin yahut da elbisenin bir kenarına bu balgamı çıkarabilirsin bilirsin bu necis değil. Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde gösteriyor. ثُمَّ رَدَّ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ فَقَالَ اَوْ يَفْعَلُ حَكَذَا Sonra Aleyhisselatü Vesselam böyle elbisesini katlıyor ve hatta diyor bu şekilde ne yapar? Balgamını elbisesiyle siler. Tabii bu hadis muttefakun aleyhi hadislerden Hatırlarsanız geçen hafta da değinmiştik. Bir önceki hafta. Yani bir bedevi adam geliyor camiye işiyor Aleyhisselatü Vesselam ''Bırakın'' diyor, ''işesin'' diyor, değil mi? Sahabeler hatta kalkıp adamın üstüne atlayacaklar, dövecekler adamı. Aleyhisselatü Vesselam diyor, ''Ne yapın?'' ''Bırakın'' ''işesin'' Ondan sonra diyor, ''Bir kova suyu alın, şeyde yere dökün'' diyor. Burada, Orada idrar necis. Necize karşı Aleyhisselatü Vesselam tepki vermiyor. Balgama karşı ise tepki veriyor ve yüzünün rengi değişiyor. Neden böyle yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Burada Aleyhisselatü Vesselam fiili yapan kişinin konumuna bakıyor. O mescide gelip işeyen adam bedevi bir adam. Yani Müslümanlarla oturmamış, Müslümanlarla kalkmamış, Allah'ın dinini tam öğrenememiş bir adam. O adamın daha çok neye ihtiyacı var? Hikmete ihtiyacı var. Sen bu adama daha büyük tepki verirsen ne olur bu adam? Kaçar gider. Allah'ın dilinde düşman olur bir de. Kendine bir, bir tane daha düşman kazanmış olur. Hatta hadisin sonunda adam ne diyor? Allah'ım merhametni ve Muhammed'den ve la bana ve Muhammed'e rahmet et. Merhamet et. Bizimle birlikte kimse merhamet etme. Acım artık yani. Bu şeyler sahabe ona kalkanını dövmek isteyenleri affetme diyor bunları. Ama bu camideki bu tükürüğü yapan adam kim? Büyük bir ihtimalle camiye gelip giden sahabelerden, camiye alışık olan kimselerden bir tanesi. Aleyhisselatü Vesselam ondan bu hareketi yapmıyor? Kabullenmiyor. Hatta ne yapıyor? Tepki koyuyor. Hayır diyor. Ya bu bizim için çok önemli bir kaide ve kural. Yani tepki verirken, münkeri izale ederken, münkeri uyarırken o münkeri yapan o günahı işleyen, o hatayı yapan insanın konumu çok önemli. Yani Bazen bakıyorsun ki adam çok değişik bir ortamda büyümüş, çok değişik bir ortamda yaşamış, Allah'ın dininden uzak, helal ve haram çizgilerini çok iyi bilmiyor. Bakıyorsun ki hatalar işliyor seninle birlikteyken, senin oturduğun o toplumda, evinde gelmiş adam. Ha, buna olan tepkinle, tavrınla Seninle birlikte oturmuş, kalkmış, dini bir toplumda yetişmiş bir adamın yanlışlarına karşı olacak tavrın farklı olması lazım. Yani düşünün, bir adam var. Adam çok Allah'ın dininden uzak bir hayat yaşamış. Seninle konuşuyor, sigara içiyor. Şimdi, bu adama vereceğin tepki ayrı bir tepki. Bir de adam imatipte okumuş. İslami cema cemaatlerde bulunmuş. Yani hoca ve emri bil mağrufa saygının olması gerektiğini biliyor. Ama ukala bir şekilde, labali bir şekilde senin suratına bakarak sigara içiyor ve ağzına suratına duman üflüyor. Şimdi her ikisine vereceğin tepki aynı mı olmalı? Hayır. Yani birisine haddini bildireceksin, saygı duyuracaksın. Bak sen şu anda sen seninle Allah'ın dinini konuşuyoruz. Şu sigarayı bir söndür bakalım önce. Yani kendine çekidüzen ver. Birisine de bak kardeşim yani bu hoş bir şey değil. İstersen şunu söndür, öyle konuşalım. Değil mi? Yani bu çok önemli. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı da bu. Davet olunan kimselerin, davet edilen kimselerin konumuna göre onlara yapmak? Muamele etmek. Ama sonuçta, <gülüyor> Allah Sonuçta ne var? Sonuçta şu var. Konumuzla alakalı olarak, Bab'la alakalı olarak. Aleyhisselatü Vesselam bir yanlış görürse Allah'ın diniyle ilgili Kıbleye doğru tükürülmüş. Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıyor? Yani evine bakın. Bir tabak gelmiş. Tabak yere atılmış. Ayşara olan lan tabağı vuruyor yere. Kırıyor. Yer kirlenmiş. Tabak kırılmış. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki annenizi diyor kıskançlık diyor aldı. Orada farklı. Camide Allah'ın evinde nehy olunan bir amel var. Tükürük. Gidiyor eliyle kazıyor ve tepki gösteriyor. Bu da bizim için güzel örnekler. Bunlar hayatımızda bizler için birer <gülüyor> örnek olsun. İnsanlarla olan, karşımızda muhataplarımız olan, e, kimselere karşı takınacağımız tavırda birer ölçü olsun. Bununla yetinelim bu hafta. Önümüzdeki hafta inşallah. babu emri vulâtil umûri bir rıfkî bir rıayâhûm ve nasîhâtihim ve şefakâti aleyhim. İmam-ı Rahimahullah önümüzdeki haftadan itibaren okuyacağımız bölüm, yöneticilere, halklarına karşı yumuşak davranmakla, yöneticilerin yumuşak davranmakla embolunduğu, onlara nasihat etmeleri gerektiği ve onları aldatmamaları ve onlara zorluk çıkarmamaları ve onların çıkarlarını korumaları ve ihmal ile alakalı bahse geçeceğiz. Bu da önemli bir bahis. İmam-ı Rahimahullah burada, bu ümmetin yöneticilerine ve bu ümmetin yönetilenlerine nasihatte bulunuyor, tavsiyede bulunuyor. allah Teala'nın kitabından ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden. Bizler de inşallah ne yapacağız? Bu hadisleri okuyarak kendimize birer pay çıkaracağız. Ve İslam dini nasıl ki evin yönetimini aile yönetimini Öğretiyorsa, devletlerin yönetimini, halkların yönetimini de ne yapıyor? Öğretiyor. Bu konuda hiçbir şeyi açık bırakmamış, eksik bırakmamış. Bize sadece bunları okumak, bunları öğrenmek, hayatımıza tatbik etmek gerekiyor. Zaten bugün de baktığımız zaman, bugün de başımıza gelen musibetlere, belalara, İslam ümmetinin yaşamış olduğu sıkıntılara baktığımız zaman, problemin yine bizden kaynaklandığını Yine yani görüyoruz. Her ne kadar hep sorumluluğu, hep suçluyu İslam düşmanlarında arasak da, değil mi? Hep suçlu başkaları. İsrail suçlu, Amerika suçlu, İslam düşmanları suçlu, Avrupa suçlu, Yahudiler suçlu, Hristiyanlar suçlu. A biz suçlu değiliz. Yani biz tamamen yaşıyoruz bu dini, mükemmeliz. Yaklaşımı var. Halbuki bizler Allah Teala'nın dinine tam anlamıyla dönersek. Allah Teala'nın kitabına, Allah Teala Resulünün sünnetine sarılırsak, bunları tatbik edersek görürüz ki hayatımızda hiçbir sıkıntı, hiçbir problem kalmaz. İşte yan başımızdaki komşumuz Suriye bugün bu büyük sıkıntılar yaşıyorsa, onların bu konuda Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine, öğütlerine uymamasından dolayı yaşadıklarını görüyoruz. Öncelikle Allah'ın dininden uzak yaşama Allah'ın dinini öğrenmeme, daha sonradan da Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın yöneticilerle alakalı olan tavrımızı belirleyen konumu hayatlarında uygulamamalarından dolayı bugünkü bu sıkıntılar yaşanıyor. Yani fa'iddu lehum ma min quwwa. Allah Teala kafirlerle İslam düşmanlarıyla savaşırken ne diyor? Onlara güç ve kuvvetlerle hazırlanın diyor, değil mi? Silahlarla gücünüzle kuvvetlerle hazırlanın diyor. Ama sen kalkmışsın tanka karşı ne yapıyorsun? Zeytin dalıyla gösteri yapıyorsun. Bu, Bunu ne bir din ne de bir akıl ne var? Teyit eder, destekler. Karşında azgın, karşında hırçın, zalim, kafir, tahi bir sistem var. Bunun azdırıldığı zaman, bunun harekete geçirildiği zaman ne denli zarar verebileceğini tahmin etmene rağmen Kalkıp da bu düşmanı uyandırıyorsan maalesef yapılacak olan şeyleri de düşünmen lazım. Bunları düşünerek bazı harekete geçmen lazım. Ama tabii halklar e, zavallı insanlar. Nerelere sürüldüklerinin, nerelere çekildiklerinin, bunun arkasından ne gibi hedeflerin olduğunun farkında değiller. Sokaklara çıkarıldılar ve orada özgürlük istemeye çalıştılar. Ama başlarına gelen musibet daha büyük oldu. Tabii önemli olan olan oldu. Yaşananlar yaşandı. Bundan sonra bizlerin ibret alması ve oradaki Müslüman kardeşlerimize ne yapmamız? Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışmamız. İşte önümüzdeki haftalardaki Riyazu Salihin adlı kitabın konuları bu konular olacak. Yöneticilerle olan ilişkilerimiz nasıl olmalı? Yöneticilerin bize olan davranışları ve ilişkileri nasıl olmalı? Allah nasip ederse bu konulara değineceğiz. Subhanakallahu aleyhi ve hamdik. Eşhadi la ilahe illa ente estağfirullah ve tuzlu ileyk.